Mehmet Akif Ersoy'un yılbaşı mesajı. Ya Rab, böyle mi olacaktı benim cennet yurdum? Baktım da etrafıma yalnızım. Ağladım, durdum. Bir mana veremedim şu miladi yılbaşına. Şaşkınımda kaldım Müslümanların vahtelaşına. Çevirdim başımı nereye ettimse bir nazar. Gördüm ki Noel için hazır, yer yer çarşı pazar. Haykırmak gelmişti içimden, seslendim millete. Ey Hak, duyuramadım ne Ahmet'e, ne Mehmet'e. Ey alemi İslam'ın baş tacı, büyük Türkiye. Bu kaddesatı unuttun, Avrupa diye diye. Yurdumu işgal eylemiş şu garbın safsatası. Kiminin maymunu var? Kiminin Noal babası? Anladım. Zaman geçmekte bugün dünden de beter. Kim bilir yarın ne hale düşecek bu şaşkın beşer. Kulaklar tıkanmış, gözlere çekilmiş perde. Nankör adam fazilet arıyor geçmiş gider de. İslam'dır bu vatanın dini, kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Müslüman'ın bayramı Ramazan ve kurbandır. Kalamaz bu böyle Fatih'in Yavuz'un diyarı Noel kutlamada geçerek Hristiyanları. Maziyi düşündümde hayran oldum istiklale. Ecdadıma söz verdim varmak için istikbale. Çanakkale'de şehitlerim kefensiz yatıyor. Sakarya'nın rengi hala kıpkızıl kan akıyor. Şehitlik, gazilik şerefidir Müslümanların düşmanlara alkış tutmak işidir alçakların şu alçakça yaşayanların aklına yanayım gel ölüm gel neredesin kanınla yıkanayım istemem bu hayatı sultan etseler cihanda ölürüm şerefimle yatarım toprak altında ya rah hidayet ver Kurtulsun bu millete.